Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yüdil fela Ve eşhedü en la illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd. Fe inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyi Muhammedin işer ravi umuri muhtasatuhha ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin dalaleti ve kullu dalaletin finnâr. Hadis usul derslerinde bu hafta inşallah rey ashabı ve hadis ashabı arasındaki ayrım başlığından devam edeceğiz. Hicri 2. asırda İslam alimleri rey ashabı ve hadis ashabı diye iki gruba ayrılmışlardır. Rey ashabıyla kastedilen Irak ehli, Kufe, Ekuldür. Bu Ebu Hanife ve onun arkadaşlar hakkında söylenmiştir. Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Muhammed bin el-Hasen, Şeybani, Ebu Yusuf, Yakub bin İbrahim, İbrahim bin Muhammed el-Kadı, Zufer bin Hüzeyl, Hasan bin Ziyad el-Lü'lü, İbni Sema, Afiye el-Kadı, Ebu Muti el-Belhi ve Bişre'l-Merisi. Bunlar Ebu Hanife'nin ashabıydılar. Ee, yani ilk olarak rey ashabı bu ümmete Ebu Hanife ile bela olmuştur. Yani ilk Ebu Hanife başlatmıştır. Biz Akide'deki problemlere girmiyoruz konumuz o olmadığı için. Mesela Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemesi bu konuda. Ebu Hanife'nin iki sefer tevbe ettirilmesi fakat el Merisi gibilerin bu batıl akidesini devam ettirerek e, Ahmet Dinam Bey Raymullah'ın zamanda da e, bu akımın en önde gelen ismi olması gibi yani Cehmilerin önderi olması gibi e, biz bu konulara girmeyeceğiz. Bu Burada hadis usulüyle alakalı e, olarak bu meseleyi alacağız. Bunlar akla Nasların önünde bir değer vermişler. Kıyasa aynı şekilde, reyye. Ve e, hadis ashabının, ehli hadisinin yolundan böylece ilk ayrılığı başlatmışlardır. Haberi Vahid ile kıyas eğer çakışırsa bunlar kıyası tercih etmişler. Yani Haberi Vahid'i reddetmişler. E, onu kabul etmemişler. E, Ebu hanife Şöyle dediği rivade ediyor El Elmirel ve Nihal'inde. Bu bizim ilmimiz bir görüştür. Yani bizim ilmimiz re'ye dayanır. Yani bu kendisinden bir itiraftır aynı zamanda. O bizim yapmaya muhtedir olduklarımızın en güzelidir. Her kim o bizim yaptığımızdan başkasını veya fazlasını yapmaya muhtedir olursa onun için kendi görüşü esastır. Bizim için de kendi görüşümüz esastır. Böylece ümmet arasında ihtilafa, fırkalaşmaya, ee, sanki cevaz verir bir intiba içeren bir söz söylüyor. Ee, bu konu uzun. Asabul hadise gelince Hicaz ehli için, yani Mekke Medine uleması için söylenmiştir. Dini meselelerin incelenmesi ve şer'i bir hükme bağlanıp amel edilmesinde hadisi esas kabul ettiklerinden dolayı bu imamlara asabul hadis, hadis asabı veya ehl hadis denilmiştir. Malik bin Enes, Muhammed bin İdris Eş'ari, Süfyan es Ahmet bin Hambe, Davud bin Ali, Muhammed Ali bin Muhammed el-İsfahan, Davud-ı Zahiri diye bilinen ve bunların öğrencilerine Asâbul Hadis denilmiştir. Çünkü bunlar bütün dikkat ve ihtimamlarını hadis tahsiline, hadis öğrenmeye, hadisi nakletmeye, ahkamı naslar üzerine dayandırmaya, yani fıkıh hükümlerinde de Bunları tamamen kitap ve sünnet naslarına dayandırmaya önem vermişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen sahih bir hadis buldukları müddetçe gizli veya açık kıyasa önem vermemişlerdir. Şafir Rahimullah şöyle demiştir. Bana ait bir görüş ve benim mezhebime muarif bir haber, hadis bulursanız biliniz ki benim mezhebim o hadistir. Yani bu İmamlardan bu manada sözler çokça nakledilmiştir. Yani onlar kesinlikle kendi görüşleri, kendilerinin iştihapla elde ettikleri veya verdikleri bir fetva ile ilgili olarak buna muhalif bir nas kendinize ulaştığı takdirde siz o nas'a tutunun, bizim görüşümüzü terk edin diyerek öğrencilerine bunu salık vermişlerdir. Evet. Hadis usulünün esas konularına giriyoruz şimdi. İlk olarak hadis kelimesi. Hadis ilminin tarifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahval yani halleri. Ahval hal kelimesinin çoğulu. Efal yani fiilleri ve takriratını yani takrirlerini huzurunda bir şey yapılıp da Allah Resulullah aleyhisselatü onaylaması, itiraz etmemesi. Bu gibi haberleri bildiren ilimlerdir. Bu hadis ilmi iki kısma ayrılır. Dirayeten hadis ilmi ve rivayeten hadis ilmi diye. Akvalden kastedilen açıkladık. Akval kaul sözünün e, çoğuludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Efal ile kastedilen fiilleri. Takrirat ile kastedilen de Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın huzurunda yapıldığı halde karşı çıkmadı tasvip ettiği davranışlardır. Rivayet ile kastedilen sünneti isnat ile nakletmek. Yani nakledilen sözü tahdis yani haddesena veya haddeseni gibi ihbar, aktarena veya akbereni gibi lafızlarla bunun gibi eda lafızlarıyla ilk söyleyenine nispet etmektir. Yani ravi zinciri ile isnat zinciri ile ilk söyleyene dayandırarak hadisi e, eda sıralarıyla rivayet etmektir. Rivayetin şartları ravi'nin sema yani işitme, arz yani hocaya arz etmek, işitti rivayeti arz etmesi ve ondan işten rivayet hocaya arz ederek bunu sen mi rivayet ettin diyerek e, onaylatması. İcazet yani e, şeyhin, hadis şeyhinin kendisinden hadis dinleyenlere izin vermez. benden bu hadisi rivayet edebilirsiniz veya benden bu Risale'yi bu meclisi rivayet edebilirsiniz gibi veya kitabı e, rivayet izni vermesi gibi ahz yani hadis alma ve tahammül yani hadisi rivayet etme, taşıma çeşitlerinden biriyle rivayeti almış olmasıdır. Rivayetin şartı budur. Rivayetin çeşitleri muttasıl, munkatı gibi vasıflarla nitelenmesidir. Yani muttasıl Bitişik isnatla, kopuksuz, kesintisiz bir isnatla, raviler arasında tarihi olarak bir kopukluk olmaksızın e, rivayet edilmesi. Munkat'ı da e, herhangi bir yerinde kesintiye uğramaz. Yani iki ravinin arasında bir ravinin düşmesi gibi e, nitelikleri olabilir. Rivayet hüküm olarak ya makbuldür ya merduttur makbul kabul edilen bunlar sahih ve hasen hadislerdir. Veya merduddur yani reddedilen. Reddedilenlerde uydurma ve zayıf hadislerdir. Ravilerin hallerinden murat kastedilen adil veya mecruh olduklarını. Yani adil adalet sıfatına haiz olmaları, yani dindar olmaları. Büyük günah aleni olarak büyük günah veya küçük günahda ısrar gibi e, hallerinin olmaması. Bir de zabit yani ezberleme veya hadisi koruma, hussetme kabiliyetlerine sahip olmaları veyahutta bunların bu ravilerin mecruh olduklarını, yani cerh edilmiş olduklarını, eleştirilmiş olduklarını bilmektir. Ahvalur rical ve ahvalur ruvat diye ayrı bir dal olarak ele alınır bu. Yani ravilerin tadil ve tecrihi diye Evet, dedik ki hadis ilmi dirayet ve rivayet olarak iki ayrılır. Dirayet yönüyle kast edilen hadis ilminin kabul, red ve bunlarla ilgili huslarda senet ve metnin halleri kendisiyle bilinen ilimdir. Dirayet, dirayet ilmi. Yani biz demek ki dirayet ilmiyle e, neye kast ederiz? Kabul veya red. Yani o rivayeti kabul etme veya reddetme. Bunlar hususunda senet ve metnin durumları hangi ilimle bilinirmiş? Dirayet ilimleriyle bilinirmiş. Bunun konusu kabul ve red. Yani hadisin kabul ve red açısından incelenmesi Dirayet ilminin konusu. E, kabul ve red açısından yani bir isnadın kabulü veya reddi. Yine hadisin metninin kabulü veya reddi Dirayet bu konuyla ilgileniyor. Bunun gayesi amel edilebilecek sahih ve makbul hadisleri ve amel edilmesi doğru olmayan zayıf ve merdut hadisleri bilmektir. Yani hangi hadisle amel edilir, hangisiyle amel edilmez, hangisi kabul edilir, hangisi kabul edilmez bu e, ilmi, bunu inceleyen ilme, dirayet ilmi diyoruz. sünnette amel edebilmek için dirayet ilmi şarttır. Bir kimse dirayeten hadis ilmine sahip olmazsa e, bu konuda ehil olan ilim ehlinde hadislerin kabulü veya reddine dair e, bilgi alıp onları şahitliği nezaretinde sünnetle amel eder. Yani kendi başına e, işte hadis kitaplarına yani sahte hakkında alimlerin e, herhangi bir şey belirtmedi. Mesela biz burada Bukhar ve Müslimi hariç tutuyoruz veya Riyaz Salih'in gibi bazı Kitapları hariç tutuyoruz. Çünkü bunlar sıhhati üzerinde ittifak edilen, yani sıhhati beyan edilmiş kitaplardır. Yine kütüb-i stadişleri umumen sıhhati veya zaafı bilinen rivayetlerdir. Ama bunların dışında kitaplara gelince tahkiki yapılmamış, ravileri yeterince incelenmemiş, sıhhati veya zayıflığı ortaya konmamış kitaplara gelince bu kitaplardaki rivayetlerde ilim ilmehinin e, şahitliğine müracaat etmek gerekir. Yani bu ilmi dirayeten bile hangi hadis e, makbuldür, hangisi merduttur, yani hangisi sahihtir, hangisi değildir, bunu bilen ilmehni şehadetiyle sünnet amel etmek gerekir. Ama kütübisteye gelince, bunun gibi meşhur kitaplara veya tahkik edilmiş durumu ortaya çıkarılmış, sıhhat durumu ortaya çıkarılmış hadis kitaplarına gelince, bütün Müslümanlar bu hadislerle, e, sahih olanlarla amel etmelidir. Ya, ahmet Kirem'in sünneti onu direkt şey yapmıyoruz. mi şey yapacağız? Evet. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i esasında e, sıhhat tahkiki yapılmış bir kitap. Fakat Türkçe'de maalesef bu tahkik aktarılmış durumda değil. Sadece e, mesela Ocak yayınlarından çıkan Müsned tercümesinde e, her ne kadar ön sözünde şuaybar Barnavud'un tahkiki yansıtıldı deselerde tahkiklerde tamamen Ahmet Şakir'in tahkikleri var. Ahmet Şakir de Hadis tahsihinde gevşek birisi. Yani çokça zayıf hadisleri hasen ve sahih e, diyerek e, pek çok zayıf hadise sahih hükmü vermiş birisi. Dolayısıyla bu tercümede bu tür e, hüküm hataları var. Şuaib mesela orijinal Arapça e, tahkiki. Bunu eğer karşılaştırma imkanı olan varsa, bu kadar e, yapabilen varsa Şuaib Arnavut'un tahkikleri güzel. Niye güzel? Şuaib Arnavut kendisi akide olarak bozuk birisidir fakat e, Müsned Tahkikinde veya diğer Ebu Davud Tahkiki olsun, İbn -i Mace Tahkiki olsun yaptığı tahkiklerde umumiyetle Elban Raimullah hayattayken yaptı bu tahkikleri ve e, onun denetiminde olduğunu bildiği için onun ondan gelecek bir eleştiriden korktuğu için ilmin usullerine riayet ederek bu tahkikleri yapmıştır ve tahkiklerinde de hep işte zayıf dediyse hangi sebepten zayıf demiş bunun delillerini kaynaklara e, dayanarak göstermiştir. Bu sebeple Ahmet bin Hanbel'in müsnedi hakkında Şuay Barnavut'un tahkikine güvenilebilir umumiyetle. Yani hepsi isabetlidir demiyoruz tıpkı Elban'de olduğu gibi. Umumiyetle buna itibar etmek lazım. Ama Türkçe'de maalesef bu yansıtılmadığı için Türk okuyucular Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki hadisler konusunda mutlaka ilmehline danışmalı. Saat hükümlerinde doğrusunu öğrenerek hareket etmeli. Dirayet yönü olarak hadis ilmi Böyle. Yani kabul ve açısından. Peki rivayet bakımından hadis ilminin konusu nedir? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, takrirleri ve sıfatları. Şimdi sözleri, fiilleri, takrirleri geçmişti. Bir de sıfatlar yani şemaili davranışları Allah Resulü aleyhisselatü ve hem cahiliye döneminde hem de İslam dönemindeki şemailini içeren bir dal, hadis ilmi dalı. Bu hadisin, bu ilmin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu saydığımız sıfatları, sözleri, fiilleri gibi rivayetlerini ele almaz bakımından bizzat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisiyle alakalıdır. Çünkü bu konuda esas alınan ve önemli üzerinde durulan konu Nebi aleyhissalatu vesselam'ın zatıdır. Bu ilmin gayesi amel edeni ebedi saadete ulaştıracak olan sünnete ittiba etmenin sağlam temellere dayanması için hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sudur ettiği sabit olan hadisleri bilmektir. Evet, bu iki ilim demek ki birbirine sıkı bir şekilde bağlı. Çünkü rivayeten hadis ilmi, rivayet ilmi yani, dirayeten hadis ilminin esasıdır. Bu iki ilim dalı arasındaki bağlantı, sarf ve nahi ile belagatın, usulü fıkıh ile fıkhın, mantık ile ilmi tevhid ve felsefenin aralarındaki münasebet gibidir. Hadisin senet ve metniyle ilgili her şeyi inceleyen bir bir takım ıslahlar yani terimler ve kaydalar koyan ilimlere usulü hadis ilmi denilir. Usul hadis sünnetlerle ilgili bilgilerin mizanıdır. Yani onun terazisi, ölçeği. Evet, Burada rivayet bakımından hadis ilmiyle dirayet bakımından hadis ilminin arasındaki farkı kim açıklar? Yani bu tanımlardan biz ne anladık? İkisi arasında nasıl bir fark var? Yani tanımlar birbirine çok benziyor gibi. Dirayetin sıfatları da var böyle örneklendirme isteyecektim hocam. Ben bunu okuduğumda anlayamadım. Hocam, tirayet ilminde e, Nazlar amel edilecek hadislerin saatine <gülüyor> hükmedilirken rivayet <gülüyor> ilminde özür dilerim hakkında. Tirayet ilminde ise Allah Resulü'nün aynı zamanda hem bu Nazlar'ın e, yaptığı fiilleri aktarıyor, hem de kendi hayatında e, kendi hayatını anlatıyor. Geçmişini, soyunu, Öncesini, sonrasını, ocağa tabii bütün getirmek için bu eee sıra hadisinde saadet Yani biz şöyle yapıyoruz. şöyle diyebiliriz. Eğer açıklayacağız farkı önce sen. Hocam birayeten ad-i hadis metnini ve senedini araştırılıyor hatta eee İmam Suyuti'nin bir sözü var. ''Hadis-i Metin ve İslam'ın durumlarında bilindiği ilmidir.'' diyor. Dera'yeten hadis ilmi için. Dera'yeten hadis ilmi ise İsmail abim e söylediği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sözleri, fiil... Fark? Fark ne? Fark ne? Ben söyleyeyim. Fark. Sen söyleceksin. sana. Dera'yeten hadis ilmi, e, Senet ve Metin bakımından, e, yani bundan Ravli'nin yenilenirken, yani cevret, ailah, muzaflı, akıllı filan incelenirken değeri de ona bağlı bir, yani birbirine bağlı olarak o da rivayetin elini sağa Fark ortaya çıkmadı. Hocam, örnek lazım. Örneklerin içine varsa. Hocam, rivayet ilmi, e, dirayet ilmi hadisin metnine sıhhatine hükmederken rivayet ilmi destek almak amacıyla kullanılır. Hocam... Fark anlaşılmıyor. Şimdi e, senet ve metni inceliyor e, rivayet ilminde ise bu e, nakiller işte e, Peygamber Sassana'nın sözleri, yaptığı işleri, tatbirleri, sıfatlarını içeriyor ve ardından bunlar e, tekin ediliyor. Şimdi aslında fark basit. Ufak bir ayrıntı da bu fark gizli iki tanım arasında. Mesela... E, rivayeten hadis ilmini zikrederken bir de sıfat zikrettik değil mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şemaili dedik. Şimdi biz dirayeti tanımlarken şöyle dedik. amel edilmiş, Sünnetle amel edilmesi bakımında e, hadisin makbul ve merdut olduğunu inceleyelim. Rivayet evet. ilminde ise şey dedik. Yani peygamber Aleyhisselatü Vesselam zat. Şimdi aradaki fark şu. Eee Herhangi bir hadis bize aktarıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilgili olarak herhangi bir hadis bize aktarıldığı zaman bu ameli bir konu olabilir de olmayabilir de. Ameli veya itikadi. Doğru mu? Ameli veya itikadi bir konu içeriyorsa bu hangi dalı? Dirayet. Değil. Dirayet. dirayet. Dirayet sadece bu konuyu ele alıyor. Yani demek ki dirayet bizi ilgilendiren, ümmeti ilgilendiren kısmıyla ağırlıklı ilgileniyor. Rivayet ilmi ise isterse hiçbir alakası olmasın, bizle bir alakası olmasın. İster Peygamber aleyhisselatü vesselamla alakalı olsun, ister ashabıyla alakalı olsun. Bizi ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Nebi aleyhisselatü vesselamla ilgili olarak ne rivayet edilmişse bunu aktarmak, bunu tespit etmeye yarıyor. Mesela şöyle diyelim, Delail'ün nübüvve diye kitap yazmış alimler. Peygamberlik delilleri diye. Bunların, bu tür kitapların içeriğine baktığınızda yüzde seksene yakın kısmı akide olarak veya amel olarak bizi doğrudan ilgilendirmez. Sadece bunlara inanmak gerekir işte sıhhat ispat zaman bu ayrı bir mesele. Yani rivayet ilmi adı üstünde rivayet, yani rivayet. Peygamber aleyhisselatü vesselam ilgili olarak rivayet edilen ne varsa bunların hepsini inceleme ilmidir. Yani onunla ilgili her şey. Dirayet ise özellikle mükellefiyeti ilgilendiren konuları ele alır. Yani bu yüzden mesela hadis kitaplarının biz ayrı isimlendirildiğini göreceğiz ileride. Mesela cami deniliyor. Cami hepsini kapsar. Cami kapsamlı demek. Cami tarzı kitaplar rivayet olarak ne varsa bunları alıcı mahiyettedir. Ama sünen gibi kitaplar bizi ilgilendirir. Bu dirayet kısmıyla alakalıdır. Sünen tarzı kitaplar. Bunlar sadece ahkamla ilgili hadisleri almışlardır. Yani çok önemli mi? Çok önemli değil. Yani Bunlar sadece bilginiz olsun diye rivayet ve dirayet arasındaki farkı böylece belirtmiş olalım. İmam Şafir el-Ümde ve el-Risale'de Bukhari 3 tarihinde Tarih-i yani e, tarihül Kebir, tarih evsat ve tarih Sagir Aslında Bukhari'nin 2 tane tarihi vardır Birisi tarih Kebir, diğeri tarihül evsat veya Sagir Efsat ve Sagir ikisi aynı kitabın ismidir Bazıları 3 ayrı kitap olduğunu söylüyorlar Ama doğrusu evsat ve Sagir Aynı kitaptır Müslimin Sayhin'in Mukaddimesinde e, Ebu Ravud'un Er Risale'de ee, usulü hadise dair mektubu Ebu Davud'un kasteden bu. Ve diğerlerinin yaptıkları gibi sünneti tedvine yani derleyip toparlamaya kütüphaneleştirmeye özen gösterenlerin çoğu kendisiyle amel ve istidlal etmek sayı olanların ve olmayanlarını ortaya çıkarmak için dirayeten hadis ilminin konularından tadil, tecrih ve diğerlerine büyük önem vermişlerdir. Dirayet demek ki tadil ve tecrih kısmı, yani cevh ve tadil ilmi dirayetin alanlarındandır. Çünkü sıhhatini bilmek ona bağlı. Merviyatın envaı, yani mervi neydi? Geçtiğimiz derste gördük, mervi. Rivayet olunan, rivayet olunan şey. Merviyat, rivayet olunanlar. Enva-ı, enva, enva nev'in çoğuludur. çeşitleri. Rivayet edilenlerin çeşitleri, sahifeler, cüzler, risale yahut kitaplar, musannefler, müsnetler, mucemler, camiler, sünenler, müstedrekler, mustahreçler ve erbanlardır. Bunlardan sahifeler, Kur'an'dan sonra Müslümanların yazdıkları ilk eserlerin adı sahifedir, yani sahabelerin sayfeleri vardı onlara nispet Mesela günümüze kadar gelen Heman bin münebbiin sayfesi. Bu Heman bin Münebbi Zaynullah, Tabi'in halilerinden. Ebu Ürer radıyallandı'dan yazdığı hadisleri bir sayfede toplamış. Buna sayfetu Heman bin Münebbi deniyor. Yine Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radıyallandı'nın ve daha başka sabilerin böyle sayfeleri vardır. Abdullah bin Amr Evet, onun sayfasına de Es-Sayfet-i Sadıka deniliyor. Bunda bin kadar hadis olduğu söylenmiştir. Ebubekir radıyallahu anh'ın farizat Sadaka Yani zekat Zekatın Eda edilişiyle ilgili Bunun hükümlerini içeren bir sayfası var. Ali radıyallahu anh'ın sayfası Bu Bukhari'de gelir. İşte Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size ehl Beyt'e özel bir ilim verdi mi? Hayır vallahi diyor. Ee, anlayan bir kalp, yani Allah'ın kullarına rütfettiği anlayan bir kalp bir de şu kılıcımdaki şu sayfeden başka bir şey, özel olarak başka bir şey yok diyor. O sayfede ne var diye soruyor Ebu Caife radiyalar. O da diyor ki, işte e, esirlerin, kölelerin hürriyete kavuşturulması, bunun gibi konularla ilgili bazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hükümleri diyor. Yani umumi hükümler. O da Ali radıyallahu anh'a özel bir şey değil. Böyle bir sayfesi varmış Ali radıyallahu anh'ında. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın Anhuman'ın elvahı ee, bu sayfeleri örnektir. ikinci kısım cüzler. Bir ravi tarafından rivayet edilen hadis mecmualarına cüz denildiği gibi kabir azabı, niyet, ruyetullah yani Allah'ın görülmesi gibi. Belirli konularda derlenmiş olan hadis mecmualarına da cüz denilir. Çoğulu eczâ. Cüz, eczâ. Bu eczalar, yani cüzler e, toparlanmış ve işte mecmuatüle eczâ diye e, çeşitli müellif özellikle muasırlar tarafından e, toparlanmıştır. eczâ hadis diye bu isimlerde toplanır. Bilin ki eczâ hadis diye bir isimde kitap görürseniz bunda kast edilen eski dönemlerde yazılmış böyle belli konularda yazılmış cüzlerin bir araya getirilmesidir. Evet. Üçüncü kısım Risaleler. Cami adı verilen kitapları iman, taharet, züüt, meşrubat yani içecekler, tefsir, tarih, fiten yani fitneler ve menakıb gibi yani faziletler gibi bölümlerinden sadece bir tanesini ihtiva eden kitaplara risale adı verilmektedir. Mesela İbn Hacer'in özellikle Suyuti'nin bazı eserleri risalelerden ibarettir. Yani burada örnek vermemiş isim olarak ama mesela İbn Hacer'in işte Hızır Aleyhisselam'ın hayatı hakkındaki risalesi gibi mesela bu bunlara risale deniliyor. Belli konularda e, yazılmış. Cüzle risaleler arasındaki fark nedir? veya sahife. Bu üç tane maddeyi zikrettik şimdi arkadaşlar. Bunların arasındaki fark nedir? Bunlar birbirine çok benzer. Aradaki fark şu. Sayfede her konuda hadis olabilir. Sayfede. Cüzde de böyle. Mesela bazı cüzlerde emali ayrı vermiş mi? Aşağıda vermemiş. Emaliler mesela. Emali imlanın çoğuludur. Bir mecliste bir muaddis işte kendisinin isnadıyla rivayet ettiği hadisleri serd eder, sıralar. Mecliste bulunanlardan birisi onu yazar. İster beş hadis olsun, isterse bin tane hadis olsun o mecliste yazdırlar Bunların hepsini bir araya getirir, buna cüz der. Cüzü emali mesela. İmlalar cüzü. Farklı bir meclislerde bir hocanın mesela dersine gider, şeyhin dersine gider talebe ve bir ay kalır mesela. Bir ay boyunca her gün e, imla ettirdi hadisleri yazar. Bunları bir cüzde toplar. Bunun adı bir cüzdür. Dolayısıyla konu bakımından e, farklı şeyler içerebilir. Yine belli konularda da olabilir. Mesela Ebu Naim'in e, Allah Azze ve Celle'nin 99 ismiyle ilgili e, bir risale şey, cüzü var. Buna cüz gibi risale demek de caiz. Ama cüzde denmiştir cüzler belli bir konuda olmak zorunda değil sayfeler de öyle ama risaleler umumiyeti belli konulardadır belli konular için yazılmıştır bir amaca binaen yazılmıştır dördüncüsü musannefler musannef tasnif edilmiş manasında yani derlenmiş toplanmış tasnif edilmiş sınıflandırılmış manasında İmam malik'in muvattağı müslimin sayhi gibi Dini konuların çoğunu ihtiva eden, içeren ve fıkıh bablarına göre hazırlanmış olan eserlere denilir. Yani musannif tasnif edilmiş dedik ya sınıflandırılmış. E, bablara göre sınıflandırılmış. Fıkıh bablara, konu başlıklarına göre taksim edilmiş, sınıflandırılmış demek. Bu yüzden yazarlara işte musannif derler. Yani dipnotlarda işte musannif burada şunu kastediyor. Yani... Bunu tasnif eden, bu eserin yazarı manasında. Musannif eserin adı, Musannif o eseri yazarın, yazan kimsenin e, lakabı olmuş oluyor. Beşincisi Müsnetler. Ebu Davudet Tayaliysi'nin ve Ahmet bin Ambel'in Müsnetleri gibi hadisleri, konuları ne olursa olsun ilk râvilerine göre toplayan kitaplardır. Yani ilk râvileriyle kastedilen burada bu Sahabe. Yani Allah Resulü'nden ilk rivayet eden kişiler. Müsned tarzı kitaplarda mesela Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ine bakarsanız Türkçe tercüme edilmiş olan fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş hali. Ama orijinali ilk başta Ashereyn veşerenin isnadıyla başlar. Yani Ebubekir radıyallahu Ömer radıyallahu sonra Osman radıyallahu Ali diye Ashereyn veşereyi sayar. Sonra Diğer sahabelere geçer. O sahabelerden naklonlanlar diye. Konular ne olursa olsun. O sahabenin rivayetleri bitince diğer bir sahabeye geçer. Müsnetlerin tarzı budur. Yani müsnetlerin özelliği göre, sahabelerin rivayetlerine göre taksim edilmiş olmaz. Altıncısı Mu'cemler. <gülüyor> Taberani'nin ve İbrahim bin İsmail'in Mu'cemleri gibi Ravilerin isimlerini ve rivayet ettikleri hadisleri alfabetik olarak ihtiva eden kitaplara Mucem denilir. Ayrıca lugat, ıslah ve diğer umumi konularda alfabetik olarak telif edilmiş olan eserlerde Mucem denilir. Yakut El-Hamevi'nin Mucemül Buldan'ı ve Mucemül Üdeba kitabı gibi. Yani bunlar da... Ee, bu hadis ilmiyle alakalı değil, Mucemül Bul'dan coğrafya kitabıdır esasında. Yani beldeler ansiklopedisi diyebiliriz buna. Ee, Mucemül Udeba'da edebiyatçılar sözlüğü, yani edebiyatçılar ansiklopedisi, şairler ve yazarlar ansiklopedisi derler ya, onun gibi bir ansiklopedidir. Ee, kelime olarak hadisle ilgili olan kısmı, mesela Taberani'nin tabera Mucemi, e, kendi şeyhleriyle, Mesela Taberan diyelim 300 tane şeyhi var misali olarak söylüyorum. Bunları alfabetik olarak sıralamıştır. İşte falanca şeyhinden rivayetleri diye ilk önce bunlar almış. Sonra öbür şeyhinden, öbür şeyhinden diye böyle e, derlemişlerdir. Mu'cem kelimesini böyle ele almışlar. Mü'smetlerden farkı e, belli şeyhlere göre bunların cem edilmiş olması. Müsnedlerin ise ilk ravilerine, yani sahabeden, tabinden ravilerine göre sıralanmış olmaz. Mucemlerde şeyh, yani hadis sahibi, hadis eserinin sahibi olan şeyin, müellifin kendi şeyhlerinin alfabetik sıraya göre rivayetlerinin zikredilmezidir. Mucem'in çoğulu meacimdir mucem meacim mesela meacimi selase Taberani meacimi selase de üç muceminde demek. Meacim. Mucem tekili, meacim çoğulu. Cami yedincisi camiler. Buhari'nin sahihi, Tirmizi'nin sünneni gibi Tirmizi'nin eserinin ad esasında sahihtir. o da şey sahih olarak geçer. Bunlar gibi fıkıh başlıklarına göre toplanmış olan geniş kapsamlı eserlere cami denilir. Caminin çoğuluğunu söyleyecek olan var mı? Cami. Cemen. Çoğul. Cemen. Değil. Mesela mucemlere ne dedik? Çoğuluna. Az önce mucem'in çoğulu. Cemen. Meacim. Meacim. Caminin çoğulu mecami me ha ilk bu ikisini karıştırmayın mucem'in çoğulu meacim cami'nin çoğulu mecami 8 sünen kitapları Ebu Davud'un ve Nesai'nin sünenleri gibi yani Ebu Davud es-Sicistani e, iki meşhur Ebu Davud'dan az önce müsnedi Zikredilen Ebu Davud et Tayalisi o başka. Bizim elimizde sünen sahibi olan Ebu Davud ise onun künyesi, nispesi sicistanidir. O başka, o Ebu Davud daha sonra gelmiştir, Tayalisi daha önce. Ebu Davud'un süneni, Nesai'nin süneni gibi daha ziyade ahkam hadislerini ihtiva eden kitaplara sünen ismi verilmektedir. Dokuz, müstedrekler. Hakim Nisaburî'nin Müstedrek'i gibi Buhar ve Müslim'i kendi şartlarına göre tasih ettikleri ve fakat kitaplarına almadıkları hadisleri toplayan kitaplara denilir. Bizim Zebercette böyle bir müstedrek kitabı. Eee şeyin Darekutni'nin El İlzamât kitabı ve Beyhaki'nin İlzamât kitabı da müstedrek tarzı kitaplardır. Her ikisi de Bukhar ve Müslüme ilzam olarak yazmışlardır müsteceklerini. Yani e, Darih Kutni e, İlzamat kitabında şu hadis Bukhar ve Müslümin şartlarına göre sayıh olması gerekirken bu hadisi sayılarını almamışlardır der. Yani İlzamatta zikretti rivatler böyle hadislerdir Darih Kutni'nin. Fakat ravileri ricali Bukhar ve Müslim ricali değildir bundakilerin. Darih Kutni şunu demek ister. Yani bu hadisin Ravi'lerinde yani Bukhar ve müslim'in cerh edeceği bir abi yok. Fakat bundan hadis almamışlar. Bunun falanca kimsenin rivayet ettiği hadiste Bukhar'da müslimde olmalıydı diyerek ilzamatı bu tarz bir eserdir. Beyakin İlzamat da böyle. Ve 10.sü müstahreçler. Buna da dikkat edin şimdi. Ebu Naimel İsfahani'nin müstahreci gibi, Ebu Avanen'in müstahreci gibi Bukhar ve müslim çapındaki hadisçilerin kitaplarındaki hadisleri bir başka isnad ile yeniden tespit etmiş olarak ihtiva eden kitaplara müstahreç denilir. Demek ki müstahreç ile müstedrek arasındaki fark neymiş? Müstahreçler yeniden e, bu başka bir isnad ile tespit ediliyor. Müstedrek'te bu an müslimin kendi şartlarına göre tavsiye ettikleri. Farklı hadisler. Hadisleri. Evet, müstedreklerde farklı hadisler arasındaki. E, Aynı müellifin rivayet ettiği ravilerin isimleriyle, onların isnatlarıyla rivayet edilir. Müstahreçlerde ise farklı raviler yoluyla Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği aynı metinler e, tercih edilir. Yani müstedrek metin farklılığına dayanır, müstahreç ise isnat farklılığına dayanır. İsmail'in mesela eee El-İsmail'in, İmam Bukhari'nin sahihine müstahreci vardır. Bukhari'deki hadisleri farklı isnatlarla tespit eder. Yani ona bir nevi şahitle mütabi getirir bunlarda. Ebu Avane ve Ebu Naim ise Müslüm'ün sahihine müstahireci yapmışlardır. Yani Müslüm'ün rivayet ettiği hadisleri, Müslüm'ün ricalinden farklı raviler yoluyla e, rivayet ederler. Ve on birincisi Erbaunlar, yani kırk hadisler. Nebevinin erbağını gibi 40 hadis ihtiva eden kitaplara verilen attır. Yani 40 hadis hakkında her ne kadar zayıf da olsa pek çok tarikten yaklaşık 15 civarında tarikten hadis rivayet edilmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 hadis derleyip de ümmete tebliğ edene işte ben kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olurum ile ilgili olarak böyle bir bir şey rivayet ediliyor. Fakat hiçbir isnadı sahih değil. Birbirini kuvvetlendirecek derecede bile değil. Fakat alimler bu fazilete kavuşmak ümidiyle 40 hadisler telif etmişler. Yani o kadar fazla ki tariki. 15 civarında tariki var ama elle tutulur bir tane tariki yok. Buna rağmen hadisçiler amel etmişler bununla. Ee, bu sebeple pek çok erbaun kitabı yazılmıştır. Bunlardan sadece işte Nevebinin erbaunu veya Acurun erbaunu e, meşhur olanlardır. Diğerlerinin hepsi e, bu kadar meşhur olmamış ama yaygın çok fazla erbaun yazılmıştır. Ali Daha başka isimlerde de hadis kitapları görebilirsiniz. Ama bu genel 11'li e, bu taksimin kapsamına girer. Mesela emaliler görürsünüz, fevaitler görürsünüz. Bunları söyledik. Emaliler ve fevaitler hadis cüzleri kapsamına girer. Yani farklı isimlerde, hadis derlemeleri de görebilirsiniz. Evet, ikinci başlığımız hadis ve siyer. Siyer, siyret kelimesinin çoğuludur. Siyret, Siyer-i Nebeviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ay senesine göre 63 yıllık hayatının tarihidir. Miladi sene ile 571-632 seneler arasında kalan zamanı içine alır. Siyer ilmi, Peygamberimizin içtimai yani sosyal, siyasi, askeri, dini ve ahlaki bütün cepheleriyle hayatını inceler ve öğretir. Siyer, İslam tarihinin ilk kısmını teşkil eder. Ve İşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan, nesebinden başlar. Siyer-i Nebeviye Mekke ve Medine vakalarını içine alır. E, Megazi ilmi ise peygamberimizin yalnız Medine devrindeki gazvelerini, savaşlarını söz konusu eder. Yani Siyer dediğim zaman Mekke ve Mekke, Medine devrini komple bütün olarak ele alır. Megazi ise sadece Medine döneminde ve yalnız savaşları konu alır. Böylece Megazi ilmi siyer Nebeviye'nin bir şubesi, Siyer ve Megazi ise İslam tarihinin bir şubesidir. Çünkü İslam tarihi dediğimiz zaman Taha Adem Aleyhisselam'dan başlar, günümüze gelinceye kadar bütün bir tarihtir. Siyer bunun sadece Peygamber Aleyhisselatü hayatı dönemiyle ilgili olan kısmı. Megazi de sadece savaşlarla ilgili olan kısmı. Böyle bir şey neden ihtiyacım? Savaşlarında da kendine göre birçok hükümleri var. Tarih açısından ayrıntıları var yine. Mesela normal siyer kitaplarında savaşlarla ilgili detayları bulamazsınız. Megazi özellikle incele. Mesela düşünün, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bütün hayatının siyeri iki ciltlik bir kitapken, bir megazi kitabı üç ciltlik bir kitap olabiliyor. Yani tutta siyerde bu ayrıntıları alması olmaz. Bunu ayrı bir ilim olarak incelemişler ayrıntılarıyla istorunu. Şey bu e, miladi senede atıldır, yani sene mi? Şimdi bu rakamları 60 61 çıkıyor. Şey olarak hesaplıyorsun da o yüzden. Ne oluyor? E, miladi takvimle hesaplıyorsun onu. Evet. Ayrıca Siyer ve Megazi hadis ilminin de bir bölümünü teşkil eder. Hadisle Siyer her ne kadar kaynağı itibariyle bir esasa dayanıyorlarsa da esasan her ikisi de müstakil, ayrı, bağımsız birer alan teşkil eder. Siyer ve Megazi'nin gayesi tarih yönünden Nebi Esatü Vesselam'ın hayatını ve hayatıyla ilgili vakaları ele almaktadır. Siyer ve Megazi'de eser yazanlar çoktur. Bu konuda e, örnek olarak... Urwe bin Zubeyr. Zubeyr bin Avvam radıyallahu anh, oğlu. E, Peygamber Aleyhissalatu vesselam hayatı ve ile ilgili bazı şeyler yazmıştır. İbn Hisak el-Vakidi ve Taberi Urve'den çok şeyler naklederler. Ebân bin Osman bin Affan el-Medeni, Osman radıyallahu anh, oğlu bu da, Sîret hakkında bir kitap yazarak Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın hayatıyla ilgili hadisleri toplamıştır. Veyb bin Münebbih el Yemeni, Megazi'de bir kitap yazdı. Şurahbil bin Sat Siyer ve Megazi'de bir eser yazdı. Yine Asım bin Ömer bin Katade, İbn-i Şabe Zühri, Abdullah bin Ebi Bekir bin Hazm, Mamer bin Raşid, Muhammed bin İsak Ziyad el Bekkai, Muhammed bin Ömer bin Vakit, Essehmi, El Vakidi, Meşhur Vakidi, Abdülmelik bin Hişam el Himyeri, İbn-i Şam diye bilinen, ve Muhammed bin Saat meşhur tabakat sahibi. Bunlar da siyer yazmışlardır. Ee, bu zaviattan sonra, bu zaviatlardan sonra her asırda pek çok kitap yazılmıştır. Evet, bunlar tek tek anlatmaya lüzum yok. Çünkü Hicri 3. asırdan itibaren zamanımıza kadar bu konuda yazılanların kaynakları az önce zikrettiğimiz bu isimlere dayanır. Yani siyer hakkındaki bu kaynak eserlere, şahsiyetlere. Asıl Saadet müellifine göre siret fenli hadis fenninden ayrıdır. Fen ilim dalı demek. Siret fenni yani siret ilmi hadis ilminden ayrıdır. Siretle elgi olarak toplanan hadisler kütübistedeki hadisler gibi dikkatle araştırılıp tenkit edilmemiştir. Bu sebeple mesela siyer konusunda e, isnad olarak pek çok zayıf rivayetler veya isnadı tespit edilememiş işte şahitleri, mutabileri e, üzerinde durulmamış pek çok rivayetler vardır. Yani mesela i̇bn Kesir'in Siyeri 4 cilt. Siretin Nebeviye kitabı 4 cilt. Siyer kitapları içerisinde, kaynak eserler içerisinde e, en oturaklı kitaplardan birisi. Yani bir dikkatle tertip edilmiş. Buna rağmen içerisinde zayıf rivayetler var. Şeyh Elbani Rahimullah hayattayken e, hicret kıssasına kadar olan bölümünü takip etmişti. Bunların sahillerini çıkarmıştı. E, fakat ondan sonra vefat ediyor. Habeistan'a hicret kıssası e, bölümünde e, Sahih Hüsirettin Nebeviye kitabı ince bir cüz haline böyle basıldı. Eksik olarak basıldı yani. Çünkü tamamlamaya ömrü yetmedi Elbani. E, ben bunun Kalan kısımlarını çıkarmıştım. Fakat üzerinde tekrar çalışmam lazım. Çünkü siret oldukça dallı budaklı bir şey. Mesela bir kıssa içerisinde diyelim zühri rivayet ediyor. Zühri şimdi tabiinden ve tabinin küçüklerinden. Bunun mürsel olarak rivayet ettiği hadislerin bir değeri yoktur. Hüccet olarak bir değeri yoktur. Çünkü arada iki tane ravi olması ihtimali var. Zühri tabinin küçükleri olması sebebiyle. Şimdi bakıyorsunuz Zühri bir şey rivayet ediyor. Aynı kıssayı Muhammed bin İshak rivayet ediyor. Başka ravi veriyorlar ama esnadı kopuk. Yani bunun gibi şeyleri topladığın zaman ikisinin anlattığı şeyi bir araya getirdiğinde ufak tefek ayrıntılarıyla ya birbiriyle çelişkiler oluyor ya oturmayan yerler oluyor veya birbirini örtüyor, örtüşüyor. Bunun gibi meseleler içinden çıkılmaz hal alıyor. Teknik olarak hadis ilmi açısından böyle rivayetler sahih sayılmaz. İnkıtağı var. Hatta mürsel rivayetler dahi, tabinin büyüklerinin mürselleri dahi tartışma konusu olmuştur. Ama hadisçiler bunları hüccet saymazlar. Ama siyer olarak ele aldığın zaman bu tip rivayetlere dayanırlar. Çünkü tarih bilgiler böyle gelmiş. Bu tip rivayetler böyle gelmiş. Yani sözün özü Siyer konusunda ciddi ilmi bir takım araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu konuda da adam akıllı çalışmalar işin ehli olanlar tarafından yeterince yapılmıyor. E, bu ayrı bir mevzu. Son zamanlarda muhasırlardan bu işe girişenler var. Fakat e, hadis ilminde dirayetleri olmadığından, istidatları olmadığından onlar da çok başarılı olamamışlardır. E, bizim tavsiye edebileceğimiz, yani... En azından piyasadakilerin en düzgünlerinden diyebileceğimiz en çok sayı rivayet içeren ve zayıf rivayet zikretse bile e, rivayetlerin o konudaki rivayetlerin çokluğu sebebiyle bir asıl ifade etmesi bakımından zikrediler. Safiyur Rahman el Mübarek Furi'nin siyeri Rahikul Mahdum adlı eseri e, tek cilt olarak da basılmış ayrıntılı bir şekilde dört cilt olarak da basılmıştır. E, bu kitabı tavsiye edebiliriz. Ekrem Ziya El Umeri'nin Medine Toplumu kitabı ee, yani güvenle okunabilecek siyer kitaplarından yine İbn Kesir'in siyeri müstakil olarak da basılmıştır. İbn Kesir'in bir de El Fusul Fi Sira'tı Rasul diye tek ciltlik bir kitabı daha var. Arapça o da. Türkçe tercüme edildi mi bilmiyorum. Ama Çalık Yayınları'ndan Sira'tü Nebeviye kitabı Türkçe tek kalın cilt halinde tercüme edip basıldı. Daha önce dört cilt olarak basılmıştı. Bunlar en azından piyasadaki yerin en düzgünlerindendir. Siyer kitapları içerisinde. Evet, eee el-Iraki Manzum siyer kitabının mukaddimesinde yani Manzum nazm edilmiş e, şiirsel olarak tertip etmiş siyerini şöyle demiş. Siyer kitapları sahih ve gayri sahih rivayetleri toplamıştır. Bu husus bilinmelidir der. Yani Siyer kitabı okuyorsan mutlaka zayıf rivayetler de orada var. Özetle hadisle siyer bir bakıma müşterek konulu. Yani konuları ortak iki ayrı bölüm gibi görülüyorsa da gaye ve bazı meseleler bakımından birbirlerinden ayrı iki dalın iki ilim dalıdır. Aralarında umum husus min vecih vardır. Yani bir açıdan genellik ve özellik ilişkisi vardır. Şimdiye kadar beynel ulema mütedavel olan da ikisinin ayrı ayrı ele alınan birer ilim olarak da mütalaa edilmeleridir. Yani ilim ara, ilmehli arasında şimdiye kadar kabul edilen yaygın olan görüş ikisinin ayrı müstakil birer ilim kabul edilmezdir. Mesela hadis fıkıhtan bir bölüm değildir. Çünkü hadis fıkhın delilidir. Halbuki siyer ve megazi fıkhın bir bölümünü teşkil eder. O halde hadis siyer ve megazinin anaasır ve delailini teşkil etmektedir. Anaasır unsur kelimesinin çoğulu yani temel esası ve delail yani onun göstergeleri, delillerini teşkil etmektedir. Evet hadis ilmi zaten malum tefsirinde delillidir, fıkhında delillidir. Diğer bütün tarih ilminin de, siyer ilminin de delildir. Hadis ilmi kendi başına kaim bir ilimdir. Diğer bütün ilimler, yani İslam'la ilgili olan ilimler, hepsi hadis ilmine muhtaçtır. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste haber terimini işleyeceğiz. Burada Burası da 27. sayfaya kadar çalışın inşallah. Haber kelimesi ne demektir? Bunu göreceğiz. Burada bugünkü dersle ilgili olarak anlaşılmayan kafanıza takılan bir şey var mı? Dönemumuzda dire örnek verdiğiniz bir şey var diye veya gene mesela onu ben anlamadım. Altlarda da onlarda onda isnat farklılığı yok mu? Yoksa yok. Şurada... İsnat farklılığı var, metin farklılığı da var. Yani burada müstedreklerin yanına aslında 12. bir şube olarak ilzamatlar diye de ayrı bir şube açılması lazım. Fakat bu işi tasnif edenler ilzamatları müstedreklerle eşit zikrediyorlar hep. Yani bana sorulsa ben ilzamatı ayrı bir madde olarak alıyorum. Çünkü dedik ki müstedrekler farklı hadis metinlerini aynı raviler yoluyla rivayet etmektir. Müstahreçler Farklı raviler yoluyla aynı hadisleri, Bukhari ve Müslim'in aynı metinlerini e, tarih etmektir. İlzamat ise böyle değil. İlzamat ne Bukhari ve Müslim'in ricalini gözetmek şarttır ne de onların metinlerini gözetmek şarttır. Sadece şu denir, yani e, Bukhari ve Müslim'in kriterlerine bakıldığında onların kriter aldığı esaslara göre Mesela falanca raviden Bukhara ve Müslim hiç rivayet almamış sayılarına ama almalar lazımdı. Çünkü bunun, bu ravinin hiçbir kusuru yok demek ister. Gale Kutni ve Beyhaki. Yani falanca ravi, yani bu çiçek gibi bir ravi. Yani cerh, ve cerh olarak onun hakkında bir cerh yok. Tadili sabit, adalet sabit, işte zattı sabit öyle bir ravi ama Bukhari ve Müslim e, bundan hadis almamış halbuki almalar gerekirdi yani onların demeye çalıştığı şey budur yani ilzamat demek ki üçüncü bir kısım müsteriect ve müstahrişlerden üçüncü bir ayrı kısım burada metin farklı isnat farklı ama e, şurut to hamse dediğimiz sahih hadisin şartları bunlarda da yerine gelmiştir. Bu Ali yani Bukhar ve Müslim'e göre sayı olması gerekir diyor. Mesela e, bu tarz ilzamatı yapanlar arasında Ziyav-ı vardır. E, Ebu Kasım, Lalkai var. Bunun gibi alimler var. Bunlar derler ki falanca hadisin bütün ravileri e, cerhten aridir. Yani onların hakkında bir cerh yok. Kusursuzdur. Adalet ve zat sıfatları yerindedir. Yani diyelim hadisin beş tane ravisi var İsnat zincirinde. Bunlardan dördü Bukhari ve Müslim ravisi. Beşinci ravi Bukhar ve Müslim ravisi değil. Ama bakıyorsun onun hakkında hiçbir cerhi yok. Sıkalığı sabit. Bukhar ve Müslim bu ravinin şu hadisini almalıydı diyor. Alması gerekirdi ama almamışlardır. Ya görmemişlerdir ya onlara ulaşmamıştır. Veya gördükler halde onlara göre malum bir illetten dolayı almamışlardır. Bunu demek isterler. Ben de Zebercet'te bu tarzdan ilzamat yaptım. Bir tane hadis var. Diğerlerin hepsi müstedirektir. Yani Bukhara ve Müslüm'ün ravileri yoluyla gelmiştir. Diğer bütün hadisler sadece bir tane. Secdelerde el kaldırmayla ilgili olarak bir tane hadisi aldım. İlzamat tarzı. Yani ravisi diğer bütün raviler Bukhara ve Müslim ravileri. Bir tane ravisi Bukhara ve Müslim'in tahric etmedikleri bir ravi. Fakat bu Sika. Yani onun hakkında hiçbir eleştiri yok. Cerf söz konusu değil. Yani Bukhari ve Müslim bu hadisi görseydi, bu isnatı görseydi mutlaka alırdı diyebileceğimiz tarzda. İşte Kutni ve Beyhaki'nin izamatları bu tarzdaki hadisler. Yani şu isnatla Bukhari'ye ulaşsaydı bu hadisi mutlaka alırdı denilebilecek civayetler. Zeberciyet onlardan ayrılıyor o Bir tane hadis. Bir tane hadiste. Şimdi Darakutni ile aynı mı Şimdi e, Sadece bir tanesini daha biliverdik ayın şimdi. Şimdi daha alakası yok şimdi Zebercedin. Zeberced'deki kastımız şu. Zeberced'deki bütün hadisleri, yani. bütün hadislerin Bukhari ve Müslim'in devrinde yaşamış olan ravileri, yani o zamana kadar yaşamış olan bütün ravileri ya Bukhari'nin ihtiyac etti ya Müslim'in ihtiyac etti, hüccet getirdiği ravilerdir. Sadece bir hadis müstesna. O bir hadiste de bir tane ravisi var, tabiinden bir ravisi. Bu tabi'nin ravisi ka. Ondan rivayet edenlerin tamamı Bukhari ve Müslim tarafından hucet getirilmiş raviler. Bir tane <gülüyor> ravi. Yani. Dara Kutni ile yani, alakası yok bunun. Yani, yani, ravi Sika. Yani, <gülüyor> avzu yani yok. Siz o bir tane layihde değil mi hocam? Hayır, evet. Dara Kutni bu tarz hadisleri getiriyor. Yani Beyhak ve Dar-ı bu tarz hadisleri topluyorlar ilzamat kitaplarında. Yani Üst Sedrek ve Müstaharif ikisi de Muhar ve Müslüm'e göre yani. Farklı bir şeye göre değil yani. Doğru mu canım? Yani e, şimdi şöyle de diyebilirsin. Mesela e, Et-Tusi'nin El Mustahreç Ala camit Tirmizi kitabı var. Tusi burada Tirmizinin kitabının müstahrecini yapmıştır. Yani Tirmizinin rivayet ettiği metinleri farklı rauhler yoluyla e, aynı hadisleri tarih etmiştir. Bu mesela Tirmizli yapılan bir müstahrec. Yani müstahrec ve müstedrek kelimeleri genel bir isim. Ama umumiyetle Bukhari ve Müslim'in kitaplarına yapmışlardır. Yoksa mesela Hafız Raki'nin de bu tarz e, müstahrec çalışması var. Daha başkalarına, yani illa Bukhar ve Müslüme yapılacak diye bir kayda yok. Şimdi müstahil başkalarına yapılabilir. Ee, müstedrek ise Bukhar ve dışında dışındakilere pek yapılmamış ama yapılabilir. Mesela Ebu Davud'un şartları dersin. Ebu Davud'un isnadında, e, süneninde kullandığı raviler kimse, kimlerden rivayet yapmışsa o raviler yoluyla rivayet eder. Veya kütübistlerin şartlarına göre bir çalışma yapılabilir. Der ki birisi, e, bu kitaba aldığım bütün raviler, rivayetler, bütün ravileri işte kütübiste ravileridir der. Yani Müstedrek aslında genel bir isim ama daha çok Bukhari veya Müslim için kullanılmış. Evet, başka soru yok herhalde. Resaleler için anında mı geçerli bu müstakrek ve müstakreç? Yok. Yani müstakrek başlı başına bir ilim dalı. Ee, müstakreç de işte öyle. Yani hadis e, tasnifleri içerisinde bir dal. bölüm Kısım yani bu. Risaleler böyle olmak zorunda değil. Risaleleri hadis ilminden çok anlamayan, sadece hadis ravisi olan kimseler bile e, yazabilir. Belli konuda bir derleme yapar. Yani alim olması da gerekmez. Ama müstedrek ve müstahireç yapanın mutlaka hadis anlayan bir kimse olması gerekir. İstihraç yaptığı veya da istihrak yaptığı alimin şartlarına hakim olmaz. Bunları bilmesi gerekir. Ama risale yazanda böyle bir şart aranmaz. Yani herhangi bir konuda gelen hadisleri toplar. İşte kabir azabı hakkında bir risale. işte teyemmüm hakkında bir risale. Şalvar hakkında bir risale. Sarık hakkında bir risale. Bu konuda gelenleri toplar ve bir araya getirir hadisleri bu risaledir. Müstetrek ve müstakkat çok farklı. Yani o ilmin biraz e, ayrıntılarını içeriyor, detaylarını içeriyor. O konuya hakim olmak gerekir. Yani başka musanneflerle cemiler Şimdi musanneflerde e, konu farkı var. Musannef fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş. Cami de böyledir ama cami konu içeriği bakımdan kapsamlıdır. Yani bir cami dediğin kitapta, mesela Bukhan'ın caminde her konuda bir hadis vardır. Ama musannef dediğin zaman, diyelim birisi e, mesela şeyi yeniden derlemiş. E, Said bin Mansur'un musannefini. Ben de bunu tercüme ettim bir zamanlar. Ben üzerinlemedim ama. Said bin Mansur'un eseri kayıp şu an. Yani tamamı ulaşılmış değil. Kısmen ulaşılmış küçük bir parçası e, ulaşılmış, Arapça olarak neşredilmiş. Araştırmacılardan birisi bunu yeniden tasnif ediyor. Yalnız bu ulaşılmış kısmı değil de başka eserlerde bütün hadis kitaplarını tarıyor. Mesela Evzay'nin Türkçe tercüme edilen Sünen'i de böyledir. Aynı tarz bir çalışmadır. Nerede Sait bin Mansur isnatla geçiyorsa, Sait bin Mansur'un isnadını geçti, bütün hadisleri topluyor. Sonra bunlar tasnif ediyor. Tasnif böyle bir şey. Fıkıh bablara göre ulaştı, topladı rivayetleri tasnif etmiş. Diyelim abdest bağımında gelenler, namaz babında gelenler, işte cenazeler babında gelenler. Her konuda bir hadis olacak diye bir şart yok bunda. Yani her konuda hadis olmak zorunda değil, musannef dediğimiz kitapta. Mesela muvattaada. muhattada her konuda hadisi yok. Aslında musanneftir muvattaanın. Yani e, tertibi musannef tarzıdır. Ama her konuda hadisi yok. Mesela fitneler, yok değil mi? Fitenle ilgili he, yani belli konular sadece ahkamla ilgili konular e, var bunlara göre tasnif edilmiş her şey yok sünen tarzında da değil niye? çünkü sünenin içerdiği bütün konular onda yok belli şeyler var ama cami dediğin zaman içerisinde fitende var işte kıyamet alametleri var menakıp var fezail var işte eee Ahkamı ilgilendirmeyen veya ilgilendiren bütün konuları içerir. Buhari'nin sahibi böyle bir cami. Üste hocam bir tek tefsir bölümü eksik olduğu için cami sayılır değil mi? Allahu alem. Bir de onun mesela İmam Müslim tarafından yapılan tertibiyle de alakalı bir şeyi var. Yani bizim elimize ulaşan Nevevi tarafından yapılmış tasniftir eksikler var tabi tefsir gibi Müsnet ile caminin arasındaki farklar mesela zayıf müsned Müsnet'te cami şeyini sordu Müsnet'e zayıf olma şeyde var mı? yok Aynı. yok onunla bir alakası yok yani bütün bu sayılan bütün sınıflarda burada saydığınız bütün sınıflarda sahih da olur zayıf da olur karışıktır ama mesela Bukhari kendi kitabında sadece sahih Şartını gözetmiş. İbn-i böyledir. Gözetmiş ama buna rağmen zayıf rüvatları vardır. Bukar'da da var. Müslim'de de var. Ama onlar kendi ulaştıkları şeye göre sahih şartlarını gözetmişler. Tirmiz'in kitabı da camidir ama sahihleri toplamaya şart koşmamıştır Tirmiz kendisine. Tirmiz'in amacı Kendisiyle amel eden sünnetlere dair, yani insanların dinle ilgili amel ettikleri şeylere dair dayanak bulmaktır. Sayı olsun, zayıf olsun. Zayıf bile olsa der. Bununla işte diyelim Kuferler bu hadise dayanarak amel ediyor. İşte ne bileyim Şamlılar bu hadise dayanarak amel ediyor. Dayanaklarını tespit etmektir. Sayı olsun veya zayıf olsun. Bukhari sadece sahilere şart koşmuştur ama. Müslim de sahilere şart koşmuştur. Ebu Davud, Nesai, diğer sünnet sahipleri böyle bir şart koşmuyorlar. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Musalinef camide fıkıh bablarına göre ayrılmış hadisleri itibariyle bir geniş esir ikisi de. Ee, farkı, Musalinef'te herhangi bir bab eksik olabilir. Bir veya daha fazla. Veya daha fazla. Camide öyle bir şey yok. Bütün bablar olacak. Evet. Mesela Ahmet bin Amber'in Türkçe'ye tercüme edilmiş şekli Musalinef'tir. Kıbablara göre taksim edilmiş. Orjinal Müsnat Orjinal Müsnat tabi. Amin. Amin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bevamdik <Sessizlik> ve eşhedel ile ilahe illan tevattike <Sessizlik> ilahe şerekelek <Sessizlik> ve estağfurike <Sessizlik> ve tu bileyk.